من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام وأكرمنا بالإيمان ورحمنا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ve şahit ol ki Efendimiz Muhammed'e kulu Kıymetli kardeşlerim, çok değerli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden Tefsirul Furkan müdavimleri. Allah subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizden üzerine olsun. Ve selamü aleyküm ve rahmetullahı ve Kıymetli Kardeşler ve Çok Değerli Hazirun Sohbetimize geçmeden Evvel Karşılamaya Hazırlandığımız Recep ve Şaban Ayını Allah Subhanahu ve Teala Cümlemiz için Mübarek Kılsın Ve Bizleri Salimen İnşaAllah Ramazan Aynada Eriştirsin Allah Subhanahu ve Teala Bu Üç Ayları Müslümanların izzetine Vesile Eylesin İnşaAllah bu temennilerden sonra kıymetli kardeşler, kaldığımız yerden devam edecek olursak ki, o Alimran Suresinin 29. ayeti celileyi tayibesidir. 28. ayeti kerimeyi de hatırlarsanız dostlar, Allah Subhanahu wa Taala müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyiniz kavlini konuşmuştuk. Ve hakikaten üzerinde, ziyadesiyle durduğumuz bir ayet-i kerimeydi ki, günümüzün kanayan yarası olması adına, kanamakta olan yarası olması adına, bu konunun üzerinde de fazlaca durmuştuk. Ve Allah subhanehu ve teala kat'i de müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmeyi bizlere haram kılmıştır. Ve bununla alakalı inşallah, fazlasıyla Allah Azza ve celle'nin inayetiyle konuştuk. Ve bugün inşallahı Rahman Kaldığımız ayet-i kerimeden Alimran suresinin 29. ayet-i kerimesinden devam edeceğiz. Kardeşler ben 29, 30 31. ayet-i kerimeler inşallah tilavet edeceğim. Mealen. Sonra da nasibimiz olan bu geceki nasibimiz olan azımızı da almaya çalışacağız bir Ayet-i kerimeler şöyle kıymetli dostlar. Mealen Estaizu billah Deki ki, içinizdekileri gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerde ve yerde olanları da bilir. Allah her şeye kadirdir. Herkesin iyilik olarak yaptıklarını da, kötülük olarak yaptıklarını da karşısında hazır bulduğu günde insan, isteyecek ki kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunsun. Allah kendisine karşı gelmekten sizi sakındırıyor. Allah kullarına çok şefkatlidir. Resulüm de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah son derece bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Şimdi mealinde de şahit olduğunuz üzere kıymetli dostlar 29. ayeti kerimede Allahu Azze ve Celle mealen İnsanoğlu diyor sadrında neyi gizlerse gizlesin, yahut da neyi dışına vurursa vursun, o mesele, o iş gizli tuttuğu yahut da izhar ettiği şey Allah'a gizli değildir. Vallahi muhteşem bir ayeti kerime. Hani başka bir ayeti kerimede de Allah'u azza ve celle buyuruyor ya, سَعَذُ بِاللّٰهِ وَاَسِرُّ قَوْلَكُمْ اَوْ اِجْهَرُوا بِهِ اِنَّهُ عَل۪يمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ siz diyor gizleseniz de, sadırlarınızda tutsanız da, söyleseniz de fark etmez. Allah sizin sadırlarınızda gizli tuttuğunuzu da bilir diyor. Dolayısıyla bu ayeti kerime ilave olarak diyor ki yerde ve gökte ne varsa Allah onları da bilir. Hiçbir mevzu, hiçbir mesele Allahu Azza ve Celle'ye gizli değildir. Kerim dostlar, bu Allahu Azza ve Celle'nin her şeyi bildiğini her şeye mutlak galip ve kadir olduğunu anlatan ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Sonraki gelen ayet-i ile bu ayet-i kerimenin ise celal bir dikkattir. Sonraki ayet-i ne diyor Allahu azza ve celle 30. ayet-i kerimede? Öyle bir öyle bir gün gelecek ki kıymetli kardeşler, ayet-i kerimede Allahu azza ve celle buyuruyor. Öyle bir gün gelecek ki amellerin iyisi ya da kötüsü hiç fark etmeyecek. İnsanoğlu diyor o amelleri karşısında bulacak. Vallahi kardeşiniz Abdullah şimdi ve elhamdülillah ya alamin dese ve kürsüden inse azık olarak yeter. Düşünebiliyor musunuz? Önce Allah azza ve celle diyor ki buyuruyor ki yerde ve gökte insanlığın sadrında Yahud'da dışına vurduğunda hangi mevzu olursa olsun Allah'a gizli değildir. Bunu söylüyor. Sonraki ayeti i kerimede buyuruyor ki Allah öyle bir gün gelecek ki insanoğlu iyi ya da kötü hangi ameli olursa olsun onu karşısında bulacaktır. Allah'ı bitse iyi. Ayetin devamında buyuruyor ki azim olan Allah kötü amellerini gördüğü vakit ise insan isteyecek ki kötü ameliyle kendisinin arasında uzun uzun mesafeler olsun. Görmek istemeyecek kötü amelini, tanışmak istemeyecek, hemhal olmak istemeyecek, yüzleşmek istemeyecek. Bunun anlamı budur. Allahu akbar. Ve işte inşaallahu biz bugün bu ayeti kerimelerin üzerinden nasibimiz olan azığı edinmeye çalışacağız biiznillahi ta'ala. Şimdi düşünebiliyor musunuz kardeşler? Estaizu Faw rabbika lanas'alannahum ejma'ina amma kanu ya'malun Allahu ekber kendi zatına kanu ya'malun subhanahu wa taala yeminle başlıyor ayet-i kerime ki bunu çok nadir yerde yapmıştır Allah Senin Rabbine yeminle söylüyorum ki diyor Allah İnsanoğlunun yaptığı her amelinden ötürü hesaba çekeceğiz. Lütfen bir lütfen bir resim, böyle bir tablo resmedin. Bütün amellerinizi kayıt altına almış Allah. Ve yapmış olduğumuz bütün amellerden de hesaba çekeceğini vaat eden ve söyleyen, beyan buyuran yine Allah Azze ve Celle. Ve yine buyuruyor ki, o kötü amellere gördüğünüz, şahit olduğunuz vakitte onlarla aranıza mesafe koyacaksınız. İstemeyeceksiniz diyor Allah Subhanahu ve Teala. Dolayısıyla kardeşler bugün inşallah bu ayeti kerimelerin üzerinden bazı hakikatları konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Öncelikle bu ayeti kerimelerin üç tane mesajı var. Bir, hani çıkıp gideceğiz ya buradan azık edineceğiz ya ona geçmezden evvel üç şeyi size mutlaka hatırlatsın. Bir, hiçbir şey ama hiçbir şey... Azim olan Allah'a gizli değildir. Tamam? Vallahi bu ayet yeter be artar bile. Hiçbir şey Allah'a gizli değildir. İki, iyi ve kötü. Allah Subhanahu ve Teala bütün amellerimizden bizi hesaba çekecektir. Subhanallah. 3 Bizler Allahu Azza ve Celle'nin buyruğu üzerine söylüyorum bir pişmanlık duygusu yaşayacağız. Kötü amellerimizi gördüğümüz anda diyeceğiz ki aramızda keşke mesafeler olaydı da ben onunla yüzleşmeyeydim. Ben o kötü amelimi görmeyeydim. Allahu Azza ve Celle onu karşıma çıkarmayaydı. Bu bizim hissedeceğimiz bir pişmanlık duygusudur. İnşallah bu ayeti kerimeleri tilavet ettiğimiz vakit, karşı karşıya geldiğimiz vakit bu ayeti kerimelerle bize bu üç hususu ısrarla söylüyorum hatırlatsın kardeşler. Şimdi bu hatırlatmaların yanında Bizim inşallah azığımız olan hususları sizlerle şimdi paylaşmanın vakti geldi diye düşünüyorum Bir kıymetli kardeşler Alimran Suresi 29 Ve 30. ayet-i kerimeleri tilavet ettiğimiz vakit Aklımıza gelecek ilk şey şu olsun Madem ki biz iyi ve kötü amellerle Yüz yüze geleceğiz Karşı karşıya geleceğiz Öyleyse bizi kurtaracak tek şey sağlıklı ameldir. Allah Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu ameldir. Öyle değil mi kardeşler? Vallahi öyle. Madem ki biz bir pişmanlık duyacağız. Allahu akbar. Bir pişmanlık hissiyatı içerisine gireceğiz. Kötü amelleri gördüğümüz vakit madem ki onunla benim aramda uzun uzun mesafeler olsun ya Rabbi diyeceğiz. Öyleyse bizim için tek çıkar yol amellerimizin sıhhatli, sağlıklı ve Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğu şekilde olmasıdır. Dolayısıyla birinci azımız kıymetli kardeşler, sağlıklı ameli konuşacağız. Sıhhatli ameli konuşacağız. Allahu Azza ve Celle'nin razı ve memnun olduğu amelin nasıllığını ve keyfiyetini konuşacağız. Çünkü bizim için geçerli tek akçe odur da ondan. İki ise konuşacağımız konu pişmanlık duygusudur. Başka bir ifadeyle pişman olacağımız o gün gelmeden pişmanlık verecek amellerden kaçınmayı öğreneceğiz bugün. Bu cümle anlaşıldı mı kıymetli kardeşler? Pişman olacağımız o gün gelmeden bize pişmanlık verecek bütün amellerle aramıza mesafe koyacağız. İnşallah bu ayet... Bu akşam bize bu hususları öğretecek kardeşler. Birincisine dedik ki kıymetli dostlar. Doğru amel nedir? Sıhhatli amel nedir? Yani Allah Azza ve celle'nin razı olduğu amel nedir? Bunu konuşacağız. Bunun kıymetli kardeşler. Sağlıklı amelin iki tane temel kriteri vardır. İstirham ediyorum bu gecenin azığı olsun. Azıklarından bir tanesi olsun. Sağlıklı amelin. Yani Allahu Azza ve Celle'nin nezdinde sıhhatli olan amelin, makbul olan amelin, razı ve memnun olduğu amelin kriteri 2'dir. Bir, Niyeti Allahu Azza ve Celle'ye halis kılmak. Sırf onun rızası için yapmak. İki Kıymetli kardeşler, sadece niyetin samimiyetine sınıp Ameli Allah'ın razı olmadığı bir şekilde yapmamak. Tamam? Bunlar ikisi farklı şeyler ve inşallahu Rahman tek tek konuşacağız. Bire ne demiştik kıymetli kardeşler? Niyeti Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kılmak. Şimdi kıymetli kıymetli kardeşler, muhterem hazirun ve ekranları başında bizi seyreden kardeşler, dikkatlerinize bir şeyi arz etmek istiyorum. Bir amelin Allah Subhanahu ve Taala'nın nezdinde kıymetli olabilmesi için Allahu Azza ve Celle'nin razı ve memnun olabilmesi için temel kriter o ameli Allahu Azza ve Celle'ye hasretmektir. Ona halis kılmaktır. Ameli yaparken Allahu Azza ve Celle'nin yanına bir şeyi yahut da bir kimseyi ortak kılmamaktır. Allah azza ve celle'nin rızasının yanında şöhret için amele niyetlenir iseniz vallahi Allah subhanahu ve taala'nın nezdinde o amelin hiçbir kıymeti yoktur. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, bir amele niyetlendiğiniz vakit ki o amelle siz Allah subhanahu ve taala'nın rızasını kazanmayı murad ettiniz. Öyleyse o amelinizi Allah'a hasredin. Niyetinizi Allah Subhanahu ve Teala'ya halis kılın. Halis kılın ki Allahu Azza ve Celle sizin amelinizden razı ve memnun olsun. Dolayısıyla dostlar bir amelin dedik ya birinci başla. Sağlıklı amelden konuşuyoruz ya. Bir amelin sağlıklı olabilmesinin temel kriteri niyeti Allahu azza ve celle'ye halis ve has kılmaktır. Ona kılmaktır. Ona hasret Bununla ilgili çok şey söylemek mümkün dostlar. Kardeşler, ama ben ziyadeyi kelam yapmayacağım. Hemen mevzuya ışık tutması adına sizlerle birkaç tane hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Hadisi şeriflerin konu bağlamı şu: Amelimizi, niyetimizi, yapacağımız işi Allah Subhanahu ve Taala'ya halis kılmak. Riyakar olmamak. Riyaya tenezzül edip de amelimize birilerini ortak kılmamak. Bunu anlatmak adına sizlerle birkaç tane hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Niyeti Allahu Azza ve Celle'ye Halis kılmanın ehemmiyetini anlatmak adına. Bir gün ki bu rivayetin sahibi Ebu Umame radiyallahu anh'dır. Ebu Umame radiyallahu anh'ın bu rivayetini Ahmet İbn Hanbel rahimavullah takric eder. Hadis şudur. Ebu Umame diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorduk. Bir adam geldi ve oturduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o adam sordu. Ya Rasulullah, bir adam Allahu azza ve celle'nin rızasını kazanmak adına niyetini Allah subhanahu wa taala'ya adamış bir kimse bunun yanında buna ilave olarak bir de şöhret kazanmak muradıyla cihada çıksa gazvaya çıksa, cihat meydanlarında cenk etse ya Resulallah onun için ne vardır? Anladınız mı burayı dostlar? Diyor ki Allah Subhanahu ve teala'ya niyetini has kılmış. Allah Subhanahu ve Taala'nın rızasını Murad etmiş bir kimse buna ilave olarak şöhret kazanmayı murat etse ve bu düşüncelerle cihat meydanına inse ona ne var ya Resulallah Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki ona hiçbir şey yoktur Allah'u akber diyor ki Ebu Umame bir daha sordu ya Resulallah aynı soruyor Allah'u azza ve celle'nin rızasını kazanmak düşüncesiyle buna ilave olarak şöhret düşüncesiyle Meydanlara inse bir kimse, onun için ne vardır ya Rasulallah? Zişan Efendimiz cevaben buyuruyorlar ki, ona hiçbir şey yoktur. Diyor ki, Ebu Umama üç defa tekrar etti. Üç defa sual etti. Zişan Efendimiz üçünde de aynı cevabı verdiler. Sonra da şu ilaveyi yaptılar diyor. Ebu Umama aradı anh, bilesiniz ki ashabım, bir kişi, yapacağı işi Allahu azza ve celle hasretmedi müddetce niyetini alemlerin Rabbi olan Allah'a has kılmadığı müddetce vallahi halis olmadığı müddetce o amelin Allahu azza ve celle'nin nazında hiç ama hiçbir değeri yoktur. Allahu ekber. Düşünebiliyor musunuz? Bir amel işleyeceksiniz. O amelinize birilerini veya da bir şeyleri ortak kılacaksınız. Sevap murad ederken Allah'u Azza ve celle'nin nezdinde o amel hiç ama hiçbir şey ifade etmeyecek. Allah bizi bu halden muhafaza buyursun. Subhanallah. Niyeti Allah'a has kılacağız. Ona hasredeceğiz ve halis kılacağız. Yine niyeti Allah subhanahu ve teala'ya halis kılmak adına bunun anlaşılması adına bir misali daha paylaşayım mı sizlerle hadisi şerifi daha doğrusu kardeşler vallahi bu hadisi şerifi takriz eden tirmizi rahimahullah Ebu Hureyre radiyallahu an ise bu hadisin ravisi diyor ki Abu Hureyre radiyallahu an dikkat buyurun dostlar kıymetli kardeşler diyor ki bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ve dolayısıyla da bu hadise muhatap olan bizlere sesleniyor. Allahu ekber. Vallahi ben bu hadisin tesiri altında kaldım dostlar. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Ve inşallah Rabbim tesirini halk etsin. Diyor ki Abu Hureyre Resulullah aleyhissalatu vesselam'ı şöyle derken işittim. Ashabına sesleniyor ve dolayısıyla bize diyor ki kardeşlerim cubbul Hazen'den Allah'a sığının cubbul Hazan'dan Allah'a sığının Ashab-ı ashabıram soruyor Cubul Hazan nedir ya Raul Mealen söylüyorum Hzun Vadisi demektir Mealen söylüyorum kelime manası itibariyle cubbul Hazen huzun Vadisi demektir Soruyor ashab diyor ki Ya Raul Allah Hazan nedir? Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Cubul Hazan cehennemde bir vadidir ashabım. Cehennemde bir vadidir, Huzun Vadisi adı. Devamla buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ashabım, Cubul Hazan'dan Allah'a sığının. Çünkü cehennemin kendisi, Günde yüz defa cubul hazan'dan Allah'a sığınıyor siz de sığının. Allahu akbar. Anladınız mı dostlar? Cehennemin kendisi günde yüz defa cubul hazan'dan Allah'a sığınıyor. Siz de sığının. Ya Resulallah cubul hazan ehli kimdir? Cubul hazanın akibeti nedir ki? cehennemin bizatihi kendisi günde yüz defa alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınıyor ne de diyor biliyor musunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki amellerine riya karıştıran ve bunun farkında olan adamların yeridir cubul Hazan Allah bizi oradan muhafaza etsin Allah'u akbar Cehennemin kendisi cubul hazan'dan Allah'a sığınıyor günde yüz defa. Akibeti düşünebiliyor musunuz? Eğer ki biz amellerimize riya karıştırırsak, niyetlerimizi Allah'a halis kılmazsak, khas kılmazsak, Allah'u Azza ve Celle'ye niyetlerimizi temiz kılmazsak, vallahi böyle bir akibetle Allah'ın Resulü bizi uyarıyor. Allah bizi o halden muhafaza eylesin. Dolayısıyla kıymetli kardeşler, Allah'u azza ve Celle'ye halis kılacağız. Sağlıklı bir amelin ölçüsü, evvela ne dedik, birinci kriteri, niyetimizi Allah'a halis kılacağız. Ve inanın niyetimiz halis olsun, amel iri ya da ufak, büyük ya da küçük fark etmez. Allahu Azza ve Celle ona mukabil, eğer ki ikinci şartı da yerine getirirsek, Allah'ın razı olduğu bir şekilde de ameli nihayetlendirirsek, buna mukabil Allahu Azza ve Celle bizlere cennet verecektir biiznillah. Niyetimiz yeter ki halis ve amelimiz de Allah'ın razı olduğu şekilde olsun. İrili ufaklı, büyük küçük, hiç fark etmez. Yeter ki yaptığımız işi biz, Allah'u azza ve Celle'ye halis kılalım. Niyetimiz temiz olsun. Allah'u azza ve Celle'nin rızasını Murad eden bir amel olsun. Ve Allah'ın razı olduğu bir şekilde olsun. Buna mukabil Allah'u azza ve Celle bize cennet vaat ediyor. İrili ufaklı dedim ya buna bir misal getireyim. Yani niyetimiz halis olsun. Allah'ı razı eden türden olsun. Vallahi Allah'u azza ve Celle bize cennet verecektir. İnşaallahu Rahman. Talha bin Ubeydullah, onu bir misafir edeyim. Dedim ya irili ufaklı fark etmez. Amelin cinsi aslında bu manada çok önemli değildir. Allah'ın razı olduğu bir şekilde olacak ve de niyet halis olacak. Talha bin Ubeydullah ki bu Tirmizi'de ve Ahmet İbni Hanbel'de geçer bu rivayet. Dikkat buyurun dostlar. Talha bin Ubeydullah anlatıyor. Diyor ki Uhud'da o zor sıkıntılı süreci yaşarken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yaralandığını gördüm. Zihan Efendimizin üstü başı kan ravan içerisinde yürümeye mecali yoktu diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sağında Sa'd İbni Mu'az solunda ise Sa'd bin Ubeyde radıyallahu anh an bu ikisi vardı diyor. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam o kadar yara almıştı ki o kadar yılgındı ki bir manada zor yürüyordu Resulullah aleyhissalatu vesselam. Sonra gördüm ki bir kayanın üzerine çıkmaya tevassül etti. Yani bir kaya var büyükçe onun üzerine çıkmaya niyetlendi ama diyor Talha bin Ubeydullah sanırım diyor takatının kesilmiş olmasından olmalıdır ki o kayanın üzerine diyor Resulullah tırmanamadı. Hemen koştum. Vardım. Ya Resulullah vallahi bunu anlatıyorum işte. Niyetimizi halis kılalım. Amelin iriliği, ufaklığı vallahi mühim değil. Geldim diyor ya Resulullah. Ben eğilsem size merdiven olsam. Omuzuma bassanız, sırtımı çiğneseniz ve benim üzerinden kayanın üzerine çıksanız Olmaz mı ya Resulallah? Olur talha Olur Ve diyor yattım Resulullah aleyhissalatu vesselam zorlanıyordu çünkü Üzerime bastı Sırtımı çiğnedi Ve arzuladı o kaya parçasının üzerine çıktı Sonra da ellerini semaya kaldırdı Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellem Talhaya cennet vacib oldu ashabım Duyunuz duyunuz. Talha ama cennet vacip oldu buyuruyor Resulullah aleyhissalatu vesselam. Vallahi ucubetle karşılıyor Talha. Yaptığı bir amel ne olduğunu merak ediyor. Diyor ki ya Resulallah eğildim üzerime bastınız buncacık amelden ötürümü mü bana cennetin hak olduğunu müjdelediniz? Allahu akbar. Eğildi, üzerine bastı, çıktı. Sonra dedi ki Zişan Efendimiz, Talha'ya cennet vacip oldu. Allah ne yaptı? Vallahi niyetini halis tuttu. Amelini Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaptı. Dolayısıyla, hani sohbetimizin birinci başlığı niteliğinde söylemiştim ya, sağlıklı ameli konuşacağız, sığadli ameli konuşacağız, Allah'u Azza ve celle'nin razı olduğu ameli konuşacağız. Bunun temel kriteri niyetimizi o ameli işlerken Allah'a halis kılacağız. Tamam inşallah. Allah bize muvaffakiyetler versin bu konuda dostlar. İkiye dedim ki, niyetimiz ne kadar halis olursa olsun, toplumumuzun kanayan bir yarısı olması adına değiniyorum. Benim niyetim halis deyip de, Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı ameli yapan kardeşlerimizin varlığına şahit oluyor muyuz? Niyeti halis. Niyeti halis olup da bayram günü oruç tutan insanları ben biliyorum siz. Doğru mu? Değil. Niyeti samimi yani. Hani adamın bir tanesi kumar oynayıp duruyormuş. Affınıza sığınarak veriyorum bu misali. Kumar e, müptelasıymış. İyi bir insan olması hasebiyle de herhalde birisi sormuş. Demiş ki abi ben sana yakıştıramıyorum kumarı ya. Demiş ki geceni gündüzünü bu kumara verdin. Müptelası oldun demiş ya. Niye yapıyorsun bunu demiş ya. Demiş ki bir bildiğim var. Demiş ki nedir o bildiğin? Demiş ki kısmet olursa kazandığım paralarla cami yaptıracağım. Ahir ömrümde de demiş onun üzerinden sevap elde edeceğim. Var mı böyle bir şey işte vallahi anlatmaya çalıştığım bu. Niyeti halis olabilir. Niyeti samimi olabilir. Niyeti Allah'u azza ve Celle'nin memnuniyetini kazanmak olabilir ama onun nasıl kazanılacağının yolunu da bizatihi gösteren kimdir? Allah'u Azza ve Celle'dir. Bir misal vereyim mi dostlar? Allah aşkına siz söyleyin. Siz bana yardımcı olun. Bunun cevabını sizden alayım inşallah. Niyetiniz ne kadar halis olursa olsun. Hakikaten niyetiniz sadece Allah'u Azza ve Celle'nin memnuniyetini kazanmak. Tamam mı? Böyle bir tablo resmedelim. Niyetiniz halis. Niyetiniz samimi. Sadece Allah'u Azza ve Celle'nin memnuniyetinin derdiyle dertlenmişsiniz. Allah aşkına söyler misiniz? Ya Rabbi sana daha çok yaklaşmak adına sadece seni memnun etmek adına secdeyi iki değil de üç defa yapıyorum diyebilir misiniz? Yapan kişinin namazı ne olur? İptal olur. Dolayısıyla niyet bu manada Allah'u Azza ve celle'nin nezdinde bir amelin sağlıklı olabilmesi için yeterli değil. Vallahi şahit olduğumu anlatayım. Malum giden kardeşler bilir. Mina'da cemaratta şeytan taşlanır. Bu vazifelerden bir tanesidir. Cemarat'ta şeytan taşlamadan evvel Müzdelife'de taş toplarsın biliyorsunuz kardeşler. Bu hac menasiklerindendir. Müzdelife'de de taşın ne kadar olacağını zaten orada hac rehberleri söyler. tabi biz de gittik. Şeytan'a da bir düşmanlığımız var ya. Şeytan'ı da böyle hiç e, hazmetmiyoruz ya. Müzdelife'de dediler ki taş toplayabilirsiniz. tabi ben kardeşiniz Enel Fakir eğildi böyle büyük büyük taşlar topluyor. Teskin gün şeytanı atacak ya. Dedi ki rehber geldi dedi böyle olmaz. Dedi ki onun sünnette bir ölçüsü vardır. Şöyle işte leblebi büyüklüğünde ve hatta ondan biraz daha iri. Onlardan alacaksın. De, bir, bir kucak almaya niyetlendim böyle yanımda. Bayağı bir götüreyim de orada hiç usanmadan taşlayayım dedi ki yedi tane. Subhanallah. Neyse cemarata geldik. Tabi onların gösterdiği şekilde atıyorsunuz yani öyle. Niyetinizi bozup da çok farklı bir şekilde atma şekli yok yani. Onun sünneti ise niye göstermiş nasıl taşlandığını. Yanımda bir tane hacamca var. Orada zaten milyonlarca insan var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Niyetimiz halis olabilir ama keyfiyet önemli. Bir ameli Allahu Subhanahu Teala'nın nezdinde değerli kılmak adına bu faktör çok önemli. Niyet yetmiyor. Ben taşlarken hacamcıya gözüm ilişti. Hacamca o yedi tane taşı birincisi şöyle küçük başladı. Baktım İkincisi daha büyük. Üçüncüsü daha büyük. Çantasından habire büyük taş çıkarıyor. Ama onu da göstermeden atmaya çalışıyor. Ama içinden de bir şeyler söylüyor. Diyor ki, bunca senedim ne çektiysem senden çektim. Söylenip söylenip atıyor. Ama baktım, taşın büyüklüğü son taşa gelene kadar kocaman oldu. Dedim herhalde bitirdi. Hızını alamadı, eğildi, terliklerini çıkardı. Başladı terliklerini atmaya, subhanallah. Dedim herhalde bununla iktifa edecek. Onunla da yetinmedi. Elinde şemsiyesi vardı. <gülüyor> en son şemsiyeyi attı. Dedim ki içimden "Subhanallah." Düşünebiliyor musunuz? Bakın şunu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi onun niyeti neydi dostlar? Allah'ı memnun etmek. Niyeti halis mi? Halis. Ama Allah Subhanahu ve Teala'yı razı edeceğim derken onu kız Allah Subhanahu ve Teala'yı kızdıran bir davranışın içerisine girdiğinden haberi yok. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Niyetin halis olması Allah Subhanahu ve teala'nın razı olduğu amel için yeterli bir faktör ve kriter değil. Dolayısıyla nedir? Bir, niyeti Allah'a halis kılacağız. İki, Allah Subhanahu ve teala'nın razı olduğu bir şekilde amelleri ikmal edeceğiz. Buna bir misal verecek olursak Resulullah aleyhissalatu vesselam mescitte ashab-ı ikram oturuyor. Bir tanesi namazı sonradan kılmak üzere köşesinde namazı kılıyor. Sahabenin bir tanesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına oturduğu yere geliyor. Selam veriyor. Selamun aleykum. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam cevaben diyor ki selam senin üzerine olsun. Dön geldiğin yere namazını yeniden kıl. Allah'a kadar. Gidiyor kılıyor geliyor yine selam veriyor Resulullah aleyhissalatü vesselam. Selamünaleyküm diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem selam veriyor, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabın diyor ki, Selam senin üzerine de olsun, dön geldiğin yere namazını yeniden kıl. Üç defa tekrar ediyor bu olay, sonra diyor ki ya Rasulallah, beni diyor habire geldiğim yere gönderiyorsun, diyor ki namazımı kılıyorum, sen namazın olmadı diyorsun, bana diyor namazı gösterir misin? Resulullah Aleyhissalatü Vesselam, Bukhari'de geçer bu hadis-i şerif. Uzunca namazın nasıl kılındığını ve keyfiyetini anlatıyor. Dolayısıyla bir amelin Allah Subhanahu ve Teala'nın nezdinde hayırlı olması, sağlıklı olmasının temel kriterlerinden bir tanesi de Allah'u Azza ve Celle'nin razı olduğu bir şekilde yapılıyor olmasıdır kıymetli kardeşlerim. Şimdi dostlar, İkinci başlığa hatırlarsanız, pişmanlık başlığını vermiştim. Yani pişmanlık günü gelmeden, pişmanlık verecek amellerden uzak durmak gerektiğini bu ayetlerin üzerinden öğrenmek durumundayız. Bu ayet-i kerimenin en güçlü azıklarından bir tanesi de bu olsun dostlar. Allah Azza ve Celle ne demişti mealen, bir tefekkür edelim. Diyor ki iyi ve kötü ameli karşınızda bulacaksınız. Kötü amelinizi gördüğünüz vakitte isteyeceksiniz ki aranızda uzun uzun mesafeler olsun. Allah'u akber. İşte o gün gelip çatmadan, o gün pişmanlık duymadan, bugün Allah'u azza ve celle bize fırsat vermişken, bize pişmanlık verecek amellerin hepsinden uzak durmayı başarabilmek lazım. Allah bize muvaffakiyetler versin. Vallahi bununla ilgili çok şeyler söylenebilir. Ama dediğim gibi bu dünyada bize pişmanlık verecek amellerle aramıza mesafe koymayı bilmek durumundayız. Pişmanlığı bu dünyada hissetmek durumundayız. Biz Beni Adem'iz. Hani hadiste ne diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam? Diyor ki günah Beni Adem'e yazılmıştır. Bu bize tabir yerindeyse sünnetullah'tır. Ama olabildiğince uzak durmayı bilmek ve yapıldıysa bir hata Öbür tarafta bununla karşılaşmamak için bu dünyada affa mağfire dilemesini de bilmek lazım. Vallahi bu konuyla alakalı ben ziyade kelam yapmayacağım. Sadece bu konuyla alakalı hakikaten bize misal teşkil edecek bir sahabeyi misafir etmek istiyorum tefsir-ül Bu sahabeyi ilk defa anlatıyorum. Bu sahabenin bu rivayetini de ilk defa anlatıyorum. Misafir edeceğimiz sahabe kim biliyor musunuz kardeşler? Vallahi o bize bugün gelecek. Yapılan bir günaha nasıl tevbe istiğfar edilir onu anlatacak. Nasıl pişmanlık duyulur onu anlatacak. Bir daha yapmamak nasıl olurmuş onu anlatacak misafir olup da. Bu ağırlayacağımız misafirin adı. Dedim ya bu sahabeyi ilk defa anlatıyorum. Bu misali de ilk defa anlatıyorum. Ağırlayacağımız misafirin adı. Sa'lebe İbni Abdurrahman. bildiğimiz Sa'lebe var ya o değil bu bu farklı bir sahabe Sa'lebe İbni Abdirrahman bu sahabe bir rivayete göre ki İbni Esir'de ve İmam Hacer al-Eskalani'nin takrici ettiği bir rivayettir Sa'lebe radıyallahu an. bir rivayete göre Resulullah aleyhissalatu vesselamın onu bir şey için vazifelendirdiği bir gün, bir rivayete göre de vazifesiz herhangi bir yerden bir yere giderken, normal adi bir şekilde giderken ama önemli değil. Salebe'nin yaptığı bizim için şu anda mevzu bahis. Salebe İbni Abdurrahman radıyallahu an Allah ondan razı olsun. Giderken yolda bir evin penceresine gözü ilişir, insandır. Ve bir kadının mahrem bölgesini görür. Birinci bakıştan için ne diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam? Sendendir. İkincisi ve ondan sonrası kimdendir? Şeytandandır ya. Hani ayette var ya. Müminlere söyle gözünü haramdan sakınsınlar. Diyor ki Saalebe İbni Abdirrahman kendisidir bunu anlatan. Diyor ki o kadını bacımızı diyor. Birinci defada mahremli bir şekilde gördüm. Ama diyor nasıl olduysa ikiye de baktım, üçe de baktım. Allah bak. Sahabe ha. Diyor ikinci ve üçüncü bakışları diyor attım. Sonra diyor kendime geldim. saale be İbni Abdirrahman. Sen ne yaptın? Sen Allah'u azza ve Celle'ye kulluk yapacağına dair Allah'a söz vermedin mi Sâlebe? Sen, sana dini getiren Resul'ün yüzüne, bu vakit itibariyle nasıl bakacaksın Sâlebe? Diyor ki rivayette, bunları söyledikten sonra diyor, mescide ve evime dönmedim. Sâlebe kayıp. Sâlebe aranıyor herkes tarafından. Zişan Efendimiz Sâlebe İbni Abdirrahman radıyallahu anhın mescide birkaç gün gelmediğini gördüğü ve farkına vardığı vakit soruyor ashaba diyor ki salebe mi göreniniz oldu mu? Sâlebe İbni Abdirrahman yok. Hiç kimse Sâlebeden bir haber olmadığını ve bir haber olduğunu söyleyince İmam Hacar ve İbni Esir'e göre Allah'u Azze ve Cebrail'i gönderdi Resulullah'a. Sallallahu aleyhi ve selleme ey nebi. Ümmetinden birisi Medine'de. Medine'nin dağlarında. Allah'u Azza ve azabından. Yine Allah'a sığınmaya gitti haberin olsun. Ey nebi. Ümmetinden bir adam. Bir adam. Medine'nin dağlarına Allahu Azza ve Celle'nin azabından Allahu Azza ve Celle'nin rahmetine, Allahu Azza ve Celle'nin kendisine sığınmaya gitti. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Ömer i̇bnül Khattab, Radıyallahu an ve Salman Farisi'yi çağırıyor. Allahu Azza ve Celle o ikisinden de razı olsun. Diyor ki Ömer'e ve Salman'a Diyor ki gidiniz Medine'nin dağlarında benim kardeşimi arayınız. Kimi Saalbe İbni Abdurrahman. Uzatmıyorum. Bir çobanla karşılaşırlar Medine'nin dağlarında. Ömer radıyallahu an sorar der ki kardeşim Müslüman buralarda bir adam gördün mü? Şöyle tarif ediyorlar. Çoban ne diyor biliyor musunuz? Gece gündüz, hiç ara vermeden, cehennemin azabından, mağfireti bol olan Allah'a sığınan adamı mı arıyorsunuz? Gece gündüz, hiç durmadan, cehennemin azabından, mağfireti bol olan Allah'a sığınan adamı mı arıyorsunuz? Diyor ki Ömer radıyallahu anh ta kendisini arıyoruz. Diyor ki şurada şuradadır. Gidiyorlar bakıyorlar ki Sa'lebe İbn Abdurrahman orada. Diyor ki, Ömer radıyallahu anhı görür görmez Sa'lebe İbn Abdurrahman. Diyor ki, Ömer bana Allah aşkına söyle. Alemlerin Rabbi olan Allah'u azza ve celle Cebrail'i gönderip, Peygamberim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, benim hangi günahı işlediğimi söyledi mi söylemedi mi? Diyor ki Ömer, vallahi ondan hiçbir haberim yok. Bana Saalebe'ye al gel dedi. Haydi düş önüme. Dönerler mescide. Tam mescidin kapısından girecekler. Saalebe İbn Abdurrahman Ömer'i tutar der ki Ömer, senden bir şey daha isteyebilir miyim? Diyor ki söyle. Bilal kamet getirdikten sonra mescide girsek olmaz mı? Onlar tekbir getirsinler, mescide ondan sonra girelim ya Ömer. Resulullah aleyhissalatu vesselama bu halimle gözükmek istemiyorum. Peki olur. Bilal kamet getiriyor. Mescide giriyorlar, namazı eda ediyorlar. Sonrasında çıkıyorlar ki Resulullah aleyhissalatu vesselam salebe orada. Çağırıyor Salebe'yi huzuruna diyor ki Salebe İbni Abdurrahman sen neredesin kardeşim? Diyor ki ya Resulallah ben öyle bir günah işledim ki ne Allah'u Azza ve Celle'ye ne de sana iletecek hiçbir şeyim kalmadı. Diyor ki Salebe şimdi evine git birazdan yanına geleceğim. Resulullah Aleyhissalatü Vesselam Salebe'yi gönderiyor. Sa'lebe radıyallahu an İmam Hecer ve İbni İsa, özür diliyorum, İbni Esir'in rivayetine göre diyor ki, hastalandı, vücudunu taşıyamaz hale geldi Sa'lebe İbni Abdurrahman. Resulullah aleyhissalatu vesselam, Allahu Ekber, kederlenmiş, günahına kederlenmiş, birincinin üzerine ziyadeyi bir bakış attığından ötürü vücudunu taşıyamayacak kadar, Hastalanır hale gelmiş salebe radıyallahu anh. Resulullah aleyhissalatu vesselam içeri giriyor. Yatmakta olan salebenin dizinin dibine oturuyor tabir yerindeyse. Ondan sonra başını kaldırıyor. Kendi bacağına yaslıyor. ve İbni abdurrahman başını kaldırıyor. Diyor ki Allah için çek dizini ya Resulallah. Dizini çek. Çünkü gördüğün baş kirli. Başımın yasladığım diz ise temiz ya Resulallah. Diyor ki Sâlebe senin beklentin ne? Bana bir de. Diyor ki tek beklentim ya Resulallah. Allah'u azza ve Celle'nin huzuruna çıktığımda bu kötü amelim benim huzurumda olmasın. Allah'u azza ve Celle beni aff mağfiret etsin. Bunu istiyorum. Sen bilmez misin ki Sâlebe? Allah'u Azza ve Celle bana Cebrail'i ve gönderdi ve dedi ki, bana kulum dünya dolusu günahıyla gelse, pişmanlık duysa, aff ve mağfiret dilerse, vallahi ben de onu dünya dolusu mağfiretimle karşılayacağım. Diyor ki ya Resulallah, şimdi oldu. Diyor ki rivayette, Sahle be, orada ruhunu teslim etti. Son sözü oydu diyor. Bunu duydu diyor. Ondan sonra vefat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze işlerini zatiyi kendisi üstlendi. Rivayette diyor ki yıkadı. Namazını kıldı. Resulullah aleyhissalatu vesselam kabirden ayrılırken ayak parmaklarının üzerinde bir şeylere baş, basmayayım endişesiyle diyor yürüyordu. Asab onu böyle görünce ya Resulallah, yürümeniz birden değişti yani niye böyle parmaklarınızın ucunda yürüyorsunuz yani sanki bir şeye basmayayım dercesine Resulallah aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Ashabım Sa'la ve İbni Abdurrahman'i karşılamaya O kadar çok melek geldi ki Kanatlarına basmamaya çalışıyorum Onların kanatlarına basmayayım endişesini taşıyorum. Allah'a vakı var. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bu pişmanlık duygusunu Allah bize yaşamayı nasip etsin. Şimdi kardeşler 31. ayeti kerime de Allah Subhanahu ve Taala mealini vermiştik. قُلُ in kuntum تُحِبُّونَ fa فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ ve yagfir lekum zunubakum vallahu gafurur rahim eğer ki de ki diyor ey kulum Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin Allahu ekber şimdi kıymetli kardeşler bu ayetin azını söylüyorum hatta azından önce nuzul sebebine dair bir şeyler sizlerle paylaşayım bakınız nuzul sebebinde şu ifade edilir Ehli kitap kimdir? Kafirlerdir. Doğru mu? Eyvallah. Allah size cennet versin. Nuzul sebebi ne der ki? Ehli kitap yani kafirler böyle yer yer vakti zamanı geldiğinde biz Allah'ı çok seviyoruz derlermiş. Medine'de. He? Biz Allah'ı çok seviyoruz. Biz Allah'ı çok seviyoruz. Bu ayeti kerime onların Allah'ı çok sevdiğini söylüyor olmalarının üzerine indiği rivayet edilir. Diyor ki alem de ki kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni يحببكم الله de ki onlara eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olunuz ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah Subhanahu ve Taala'nın sevgisine mazhar olabilmenin yolu Allah'ın Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e tabi olmaktan geçer. Ey Hristiyanlarda tabi olmadığına göre o sevginin adı yalan. O sevgi sahte bir sevgi. Vallahi bunu kendimize mal etmemiz lazım. Herkes başını şu iki elinin arasına alsın. İstirham ediyorum. Desin ki ben Allah'ı seviyor muyum? Cevap nedir? Evet. Peki hemen o zaman bu ayetle mukayese etsin. Ben Allah'u Azza ve celle'yi seviyorsam... Onun Resulüne hakkıyla tabi oluyor muyum? Bu sorunun cevabını da herkes kendi nefsine versin. Çünkü Allahu Azza ve Celle'nin sevgisinde samimi olduğumuzun yegane ispatı Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla icabet ve ittiba etmektir. Kim ki? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiklerine muhalif bir yaşam sürüyorsa ama aynı zamanda da Allah'ı sevdiğini iddia ediyorsa onun sevgisi baştan sona yalandır çünkü Allah ben sevmem diyor benim o kişiyi sevebilmemin tek yolu benim gönderdiğim elkime hakkıyla tabi olmasıdır bundan daha açık bir ifade var mı? vallahi yok bu ayet bize Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktaki hassasiyetimizi artırmalı ve hatırlatmalı. Allah bize kolaylıklar versin. Dedim ya bununla alakalı yine ziyadeyi kelam yapmak istemiyorum bu manada. Sadece hatırlatsın bize. Allah'ın sevgisini istiyorsak ondan da ziyade biz Allah azza ve celle'yi sevdiğimizi iddia ediyorsak Vallahi bunun tek bir ispatı var. Tek bir ispatı var o da Allah'ın Resulüne tabi olmaktır. Tabi olma hassasiyetini kazanmaktır. Ben size Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olma hassasiyeti taşıyan bir misali paylaşayım. Ondan sonra da yavaş yavaş inşallah sohbetimi nihayetlendirmiş olalım. Bunu kazanalım. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dendiğinde kıyam edelim. Lebbeyk Allahumme lebbeyk. Emret Allah'ım senin resulün ne dediyse biz onun emrine amadeyiz diyelim. Yoksa Allahu Azza ve Celle'nin bizi sevmesini beklemeyelim. Hem Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın getirdiğine muhalif yaşayacaksın. Hem de Allahu Azza ve Celle'nin seni sevmesini bekleyeceksin. Mümkün değil vallahi. Bu refleksi kazanalım inşallah dostlar. Bu misalle inşallah daha da zenginlik kazanacaktır diye ümit ediyorum. Abbas radıyallahu an ee, bir evi ve onun bir ulu, uluk mu deriz? Oluk mu deriz? Bu çatısından akıntıyı sağlaması adına e, biz uluk diyoruz ama bir ifade etmiş olayım anlaşılsın. Abbas radıyallahu anın evinin bir uluğu var. Ömer radıyallahu an güzelcene giyilmiş, cuma günü cumaya hazırlanmış. Böyle cuma özel cuma hazırlığı gerçekleştirmiş sünnette olduğu üzere. Tabii Ömer radıyallahu an tam o Abbas'ın radıyallahu an evinin önünden geçerken oluğun altında üzerine bir şey damlamış gibi bakmış kan lekesi. Abbas radıyallahu an orada birkaç gün önce küçükbaş hayvanlar falan kesmiş ki onun kanı da orada aksın diye öyle bir e, Uluk düşünün oradan Ömer radıyallahu anhın üzerine bir şey damlıyor. Bir bakıyor ki daha Cuma'ya gitmeye niyetlenirken üzerine kan lekesi. Tabi bu Ömer radıyallahu an, hemen bir celalleniyor. Hemen bir kızıyor. Ömer radıyallahu an çehresi değişiyor. Başta kendisi olmak üzere orada kim varsa hemen emrediyor. Diyor ki şu uluğu diyor yıkın. Kırın parçalayın diyor Ömer radıyallahu an Kendisi de için içinde olmak kaydıyla ulu paramparça ediyor. Uluk kırılıyor. Ondan sonra üzerini değişiyor. Cuma'ya gidiyor. Cumadan sonra Abbas radıyallahu anh bakıyor ki uluk yok. Akıbetini soruyor. Ömer radıyallahu anh'ın kırdığını söylüyorlar. Varıyor Ömer radıyallahu anh. Diyor ki ulumu kırmışsın. Diyor ki kırdım. Diyor ki ama Ömer onu diyor Resulullah aleyhissalatu vesselam bana faydalı olsun diye kendi elleriyle oraya montalamıştı. Onun emeği var. O takmıştı. İşte Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in emeği var o ulukta deyince, amiyane ifade edeceğim mealen aynen öyledir ama anlaşılsın diye söylüyorum. Hani şöyle deriz ya, Allah aşkına, hadi ya, yani böyle bir şeye inanmak istemeyiz de böyle bir soru sorarız ya, yok canım, bu. Yani refleks bu. Ömer radıyallahu an, Abbas radıyallahu an'ın bu ifadesi üzerine diyor ki, Allah aşkına yok canım diyor ki vallahi öyle Ömer radıyallahu an diyor ki Abbas şimdi ben o uluğun altına yatacağım sen Ömer'in sırtına çıkacaksın ve ben o uluk tamir edilene kadar seni sırtında taşıyacağım Abbas yoksa vallahi seni salmam madem ki bu ulu Resulullah tamir etti onun emeği var benim sırtımın üstünde onu tamir edeceksin vallahi böyle. Yoksa diyor Salman. Diyor ki Abdullah İbn Abbas Abbas'ın oğlu diyor ki Ömer'in sırtında babam onu yerine tekrar taktı. Refleksi gördünüz mü? Hassasiyeti gördünüz mü? Yani mesela uluk orada çıkarılsa haram mıdır? İşte mendur mudur, mekruh mudur meselesi değil. Mesela Ömer radıyallahu anh'ın bize kazandırmış olduğu o refleks benim sırtıma çıkacaksın. Benim sırtımın üzerinde onu tamir edeceksin. Dolayısıyla kıymetli kardeşler ve lehasılı kelam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edersek Allah bizi sevecek. Ama bugün maalesef toplumsal bir değerlendirme yapın. Vallahi kimseyi burada ne şahsen ne de birilerini yahut da bir cemaatı kastederek söylemiyorum. Toplumsal bir değerlendirme yapıyoruz. Bugün Allah Subhanahu wa Taala'yı seviyor musun kardeşim? Sorusunu yöneltsek şuraya çıksak. Alacağımız cevap nedir? Evet. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı gibi yaşıyor mu diye de sorsak? Vallahi hayır. Peki bu sevginin adı nedir? Yalancık. Hakiki bir sevgi değil. Her şeyden de öte bu sevgiye Allah Subhanahu ve teala karşılık vermeyeceğini, Ali İmran suresi 31. ayet-i kerimede beyan buyuruyor. Dolayısıyla biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olacağız. Ve Allah azze ve celle bize bu manada kolaylıklar versin. Vallahi Resulullah aleyhissalatu vesselam, kardeşlerini yalnız bırakmazdı. Bugün, başta yöneticiler olmak üzere, güç, kuvvet ehli olmak üzere, ve biz Müslümanlar olarak söylüyorum. Kimin buna gücü yetiyorsa söylüyorum. Kim bu kategoriye dahil oluyorsa onlara hitaben söylüyorum. Vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Kim Allah'u azza ve celle'yi sevdiğini iddia ediyorsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mustaz'af ve mazlum kardeşlerini hiçbir zaman yüzüstü bırakmamıştır. Doğru mu? Doğru. Vallahi kim bugün yine Allah Azze ve Celle'yi sevdiğini iddia ediyorsa, sevgisinin kazanmanın yolu olan, Resul sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşlerini asla ama asla yüzüstü koymamıştır. Vallahi öyledir. Ama bugün özellikle başımızdaki idarecilerin, hem Allah Azze ve Celle'yi sevdiklerini iddia ediyor olduklarını, ama diğer taraftan da Resul sallallahu aleyhi ve sellemin, yaptıklarını yapmadıklarına şahit oluyoruz öyle ya benim Resulüm sallallahu aleyhi ve sellem feryat eden mazlum ihtiyaç sahibi bir kardeşini asla ama asla yalnız bırakmamıştır bugün birileri Allah'u azza ve celle'nin sevgisini kazanmaktan bahsediyorsa vallahi Resulün yaptığını yapmalıdır başörtüsüne uzanan ellerden Hesap soran bir peygambere tabi olmalıdır Kafirlerle işbirliği yapmayan Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalıdır Müslümanlara ihanet eden Yahudileri sürgün eden onlarla işbirliği yapmayan ve asla tevessül etmeyen Rasulullah Sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmalıdır Allahu azzzaley sevdiğini söyleyen bir kimse Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi de böyle taklit etmelidir. Ama heyhat, low kânû yâlemûn, vallahi keşke bilselerdi ama onlar yapmıyorlar. Bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sevmiyorlar. Sevselerdi tabi olurlardı. Benim Resulüm şöyle yaptı bir gün. Hendek dönüşü, kılıcını, zırhını koydu masasına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail geldi. Beni Kurayza hatırlayınız Hendek'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, selleme İslam'a ve Müslümanlara ihanet etmişti ya. Silahını zırhını çıkardı Cebrail geldi. Dedi ki: "Awadtu mus silah ya Rasulullah? Siz silahları koydunuz mu? Ya Rasulallah, siz silahlarınızı, zırhlarınızı bıraktınız mı?" Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail dedi ki biz melekler topluluğu daha bırakmadık. E, ee, Beni Kurayza İslam'a Müslümanlara Allah'a ve Resulüne ihanet etti. Onlardan hesap sorma vaktidir. Tekrar giydi zırhını, kılıcını kuşandı. ashabına çıktı. Dedi ki: "Laysalliyen ahadukum elasr illa fi Beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ama hiçbiriniz ikindiği Beni Kurayza'nın dışında bir yerde kılmayacak." Vallahi bugün birileri Allah'u Azza ve Celle'nin sevgisinden bahsediyorsa Müslümanları yüzüstü bırakmayan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla tabi olmalıdır. Allah'u Azza ve Celle bize tez zamanda böyle idarecileri nasip etsin. Allah'u Azza ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Cümlenizden razı ve memnun olsun inşallah. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti amma yasifun. و الصلاه على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته